6. Bölüm Namaz bittiği zaman büyük yolculuk tekrar başladı. Efendimiz tekrar bindi kasvaya. Mağara arkadaşını yine terkisine aldı. İki tarafı müminlerle çevrili olduğu halde Medine'ye doğru hareket etti. Efendimiz kasvanın yularını bırakmıştı. Yollar, evlerin damları hep doluydu. Erkek, kadın, çocuk, büyük, küçük hep sevinç içindeydiler. Çocuklar, ''Resulullah geldi, Allah'ın peygamberi geldi'' diye haykırıyorlar, sağa sola koşuyor, zıplıyorlardı. Genç kızlar, ''Talal, Bedru aleyna'' diye başlayan beyitleri şarkı söyler gibi söylüyor, sevinç gösterileri yapıyorlardı. Seni yetül Veda yolundan 14'ündeki ay doğdu. Allah'a davet eden bulununca bize de şükretmek bir vazife oldu. Ey Allah'ın peygamberi! Sen bizim aramıza başı eğilmesi gerekli olan bir dinle katılmış bulunuyorsun. Demekti bu şiir. Ey Allah'ın Resulü! Buyur evimize. Sana hizmet edecek... Sana hizmeti şeref bilecek bir ailenin misafiri olmaz mısın? Samimiyetin en son derecesinden gelen bu sözlere Resulullah ne cevap verebilirdi? Her birinin gönlü samimiyet ve sevgi dolu insanları nasıl reddedebilir? Nasıl onlara "Hayır, sizlere inmek istemem." diyebilirdi? Bunu dememek için devenin yularını bırakmış, meselenin daha yüce makamdan halledilmesini uygun bulmuşlardı. Yol ortasında durup devenin yularından sarılan, Ya Resulallah işte evimiz buyur, bu şereften bizi mahrum etme, diyerek yaşlı gözlerle yalvaran insanlar nasıl kırılır, nasıl üzülürdü. Siz deveyi kendi haline bırakın. O kendine emredileni yapacaktır. Her defasında bu cevap verildi onlara. Deve, Sükunet içinde yoluna devam ediyor, sağa sola baka baka ilerliyordu. Müzik Nihayet, Neccar evlerine kadar vardı. Bugünkü haliyle Nebi Ekrem Efendimizin mescidini yaptırmış olduğu boş arsaya çöktü. Resulullah Efendimiz inmediler. Deve tekrar kalktı. Bir müddet yürüdü ve yine döndü Eski yerine geldi, çöktü. Boynunu uzattı, böğürmeye başladı. ''İnşallah yerimiz burasıdır.'' diyerek indi efendimiz. Etrafında emir bekleyen insanlara döndü. ''En yakın ev kimindir?'' dedi. Ebu Eyyub Halit bin Zeyd atıldı. ''Benim evim ya Resulallah, işte hemen şurası.'' Daha sonra hanımıyla birlikte devenin üzerindeki yükü palana aldılar ve evlerine taşıdılar. Sultanı Enbiya efendimiz, "Ben ile car kızlarının biz Beni ile car kızlarıyız. Muhammed'in komşuluğuyla mutluyuz." diye söyledikleri şiiri dinleyerek Eba Eyyub'un evine girdi. Eba Eyyub Allah'ın Resulünü misafir etme şerefinin kendine verilmesini gözyaşlarıyla kutladı. O da bu şeref tacının kendi başına konmasını arzu etmiş, karı koca adeta bu arzuyla kıvranmışlardı. Kuba köyünden beri yuları boynuna dolanmış halde ağır ağır yürüyüp gelen deve, her bir evi geçtikçe heyecanla çarpan kalbindeki ümitler artmış, nihayet evinin önünden geçerken, Allah'ım durdur artık bu deveyi, ...demekten kendini alamamıştı. Ama sevinen sadece Ebu Eyüp ve Ümmü Eyüp değildi. Bütün Neccaroğulları, bütün Medineli Müslümanlar seviniyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her eve inemezdi. Aynı anda her evin misafiri olamazdı. Her biri kendi evine inmesini gönlünden arzu etmiş... Ama ev seçimini Yüce Mevla bizzat kendisi yapmıştı. Yaratan ve her şeye kadir olan Allah'a inanmak, fakat takdirine razı olmamak bir mümine yakışır mıydı? Ama Resulullah'ı gönlünde misafir etme mükafatını her birinin alacaklarından hiç şüphe yoktu. Samimi niyetler elbet boşta kalamazdı. Dışarıda hala Resulullah geldi, Allah'ın yüce peygamberi şehrimize şeref verdi sesleri serinç içinde tekrarlanıyordu. Medine, Medine'nin Necaroları mahallesinde üst üste iki odadan ibaret olan mübarek bir ev. Bu evin diğer evlerden farklı bir değere sahip olduğunu düne kadar hiç kimse iddia edemezdi. Ev sahibi Eba Eyyub Halit bin Zeyd el-Ensari bile saatlerdir bu evde melekler tarafından Nebiler Sultanı Efendimiz'i karşılamak üzere tedbir alındığından şenlikler yapıldığından habersizdi. Ama varlık aleminin var edilme sebebi Allah'ın en son ve en büyük peygamberi bu evde misafir edilecekti. Görünüşte ev sahibi Eba Eyüp, ama hakikatte onun bu eve inmesini, bu evde konuk olmasını takdir buyuran Yüce Mevla idi. Yuları bırakılan ve başını bir sağa, bir sola çevire çevire ilerleyen Nebiler Serveri Efendimiz tarafından da, ''Siz ona dokunmayın, o belli bir vazifele memurdur.'' buyrulan deve, bu evin önüne kendi keyfiyle çökmüş değildi. Bir adım öteye yahut bir adım beriye çökmesi imkansızdı. Dünyanın bütün insanları toplansa onu çöktüğü yerden daha başka bir yere çöktüremeyeceklerdi. Saadet tacının başına konduğunu gören ve gözlerine sevinç damlaları dolan Eba Eyüp. Rüyasında görse inanamayacağı bir talihin kendisine yar olduğunu gözleriyle görmüş. Efendisini buyur etmişlerdi. ''Ya Resulallah, siz lütfen yukarı buyurun. Ben eşimle birlikte aşağıda kalayım.'' dedi. ''Ey Eba eyüp. bize ve bizi görmeye gelecek olanlara uygun olan yer aşağı kattır.'' cevabını aldı. İtiraz etmek edebe uymazdı. Karı koca o gece Resulullah'ın bulunduğu odanın üzerinde yatıp uyumayı, nasıl becereceklerini düşünüp durdular. Odanın bir köşesine büzülüp yatmaktan başka çıkar yol yoktu. Fakat iş bununla bitmedi. Su destesi devrildi. Derhal örtündükleri yorganı suyun üzerine kapadılar. Dökülen suyun aşağıya damlama korkusu işlerini bitirmişti. Allah'ın Resulü henüz o gece gelmiş... Kimselere nasip olmayan saadet onlara nasip olmuştu. Elden gelen her türlü hürmetin ve ikramın yapılması lazım gelirken tepesinden su damlatmak olur muydu? Nebiler serveri henüz uykuya dalmış, yol yorgunluğunu da üzerinden atamamıştı. Evde örtünebilecekleri bir başka yorgan yoktu. Eba Evyüp ve hanımı o gece defalarca uyandılar. Her defasında zihinleri aynı düşünceyle takılıydı. Resulullah Efendimiz altımızda, bizse onun üzerinde kesiniyor, yatıp uyuyoruz. Karı koca arasında geçen şu soru ve cevap, her ikisinin gönlüne ve vicdanına tercüman oldu. Bu şartlar altında rahat olabilecek misin? Mümkün mü? Sabah olunca, Resulullah Efendimize yukarı kata çıkma teklifi tekrarlandı. Efendimiz yine aynı cevabı verdi. Fakat bu defa Eba Eyyub edebin, imanın ve vicdan sızısının yoğurduğu bir ifadeyle, "Fakat sen alt kattayken biz oraya çıkamayız ya Resulallah." dedi. Bu samimi ifadeler Eba Eyyub'u alt kata indirmeye yetti. Sabah kahvaltısı yapılmış, güneş bir miktar yükselmişti. Neccar oğullarına ait birkaç ailenin küçük kızları def çalarak çıkmış, hep bir ağızdan, Neccar kızlarıyız biz, ne saadet, ne saadet. Komşu oldu bize Peygamber Muhammed, beytini okuyorlardı. Nebi Ekrem aleyhisselam dışarı çıktı, gülümseyerek. Siz beni seviyor musunuz? dedi. Evet ey Allah'ın Resulü, seviyoruz. ''Yemin ederim Allah'a ki ben de sizi seviyorum. Vallahi sizi seviyorum. Allah biliyor ki gönlüm sizi seviyor.'' dedi. Resulullah Efendimiz kendisini ziyarete gelenlerle görüştü. Bizzat çıktı, Medine'de gezdi ve dolaştı. Yeri geldikçe arkadaşlarına İslam dininin ahkamından bahsetti. Bu arada Yahudi bilginlerinin büyüklerinden Abdullah bin Selam, Resulullah Efendimizin arkadaşlarıyla konuşurken gördü. ''Ey insanlar! Selamı ve selamlaşmayı aranızda yayın. Misafirinize ikram edin. Akraba haklarına saygı gösterin. İnsanlar uykudayken yüce divana durup namaz kılın. Selametle cennete girersiniz.'' diyordu. Güzel, ses tatlı, konuşan vakarlı bir şahsiyetti. Abdullah oradan ayrılırken içinde kıpırdanan bir duygu şöyle dile geldi. Bu yüzün sahibi yalancı olamaz. O gece Huyey ve Ebu Yasir adıyla bilinen iki Yahudi kardeş evlerine asık suratla döndüler. Başlar eğik, gözler dalgın... Çeneler sanki kilitliydi. Mutlaka bir şeyler olmuş, hoşa gitmeyen bir haber almış yahut hakaret görmüş gibiydiler. Her akşam babasını yolda karşılayan ve kucağına atılan Safiye bu akşamki duruma bir mana verememişti. Çünkü Huyey uzaktan görür görmez koşarak yanına kadar gelen kızının varlığından bile habersizmiş gibiydi. İçeri girdiler. Sessiz sedasız oturdular. Dakikalar birbirini sessiz adımlarla kovaladı fakat gözlerdeki dalgınlık değişmedi. En sonunda Ebu Yasir'in ağzı açıldı, başını kaldırmadan yerde yatan birine seslenir gibi. ''Sana göre bu adam gerçekten o mudur?'' dedi. Üzüntüyle, kinle karışık bir ses bu yayın dudaklarından döküldü. ''Hiç şüphe etmiyorum, mutlaka o.'' ''Yani tanıdın ve kesin olarak odur'' dedin öyle mi? ''Evet, peki ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Neler var zihninde?'' ''Düşmanlık ve kin'' dedi Huyey. ''Ölünceye, benimle mezara girinceye kadar sürecek olan kin ve düşmanlık.'' Söz burada kesildi. Safiye bu konuşmaları dinlemiş fakat bir şey anlamamıştı. Kimdi ölünceye kadar düşmanlık beslenecek olan? Neydi suçu? Ne yapmıştı babasına, amcasına veya aile halkına ne yapmıştı? ''Kim bu adam babacığım? Ne yaptı bize?'' Safiye'nin babasına çevrilen gözlerinde bu sorular yazılıydı. Aynı soruları taşıyan gözler biraz sonra amcaya çevrildi. Fakat cevap için beklenen saniyeleri sessizlik takip etti. Görünen sadece asık suratlar, sıkılan dişler ve huzursuzluktu. Bu durumda Safiye cevap alma imkanının olmadığını anladı ve gözlerini indirdi. Günlerce sonra gelen Safiye, eve gelen birkaç Yahudi ile babasının konuştuklarını dinledi. Anladığı kadarıyla Medine'ye bir peygamber gelmişti. Mekke'de rahat bulamamış, evs ve hazreçlilerin daveti üzerine yurdundan ayrılıp buraya göçmüş. Neccaroğulları mahallesine yerleşmişti. Gelenlerden biri, ''Çoktandır bekleyip durduğumuz peygamber bu değil mi?'' dedi. Huyey can sıkıntısı için de ''Olmaz olsun'' der gibi bir sesle ''Evet o'' dedi. ''Neden geri duruyoruz? Neden hemen iman etmiyoruz?'' dediği bir başkası ve sözlerini şöyle tamamladı. ''Çoktandır Arapları onunla tehdit edip duruyorduk. Uyey onu, cahillik ediyorsun, anlamazlıktan gelme.'' diyen bakışlarla sözü ve ''Bu adam Harun peygamberin soyundan değil, senin anlayacağın Yahudi değil bu adam. Biz de kendi soyumuzdan, kendi dinimizden olmayan bir peygamberin ardına düşmeyiz.'' ve konuşmalar böyle sürüp gitti. Esad bin Zürare geldi ya Resulallah. Seni görmek istiyor. Nebi Ekrem Efendimiz Esad'ı kapıda karşıladı. Buyur ya Esad, içeri gir. Esad kapının ağzında duran bir sediri gösterdi. Bunu senin için yaptırdım ey Allah'ın peygamberi. Üzerinde yatar, istirahat edersin diye düşündüm, dedi. Bu ince duygu, Resulullah Efendimiz'in gözlerini memnunlukla parıldattı. Hediyesinin, bu şekilde karşılandığını gören Esad'ın gözleri yaşardı. Seyidül ül Enbiya Efendimizin bu kadarcık bir hizmetten bu derece memnun olacağını hiç tahmin etmemişti. Fakat Efendimiz'i memnun eden, maddi değeri fazla olmayan bu sedir değil, onu yaptırıp hediye edenin samimiyeti ve ince duygusuydu. Sedir, saç ayağından yapılmış, hurma lifleriyle örülmüş, üzerine bir hasır örtülmüştü. Gönülden gelen, en temiz hizmet düşüncesine bağlı olan bu hediyeden dolayı Efendimiz gerçekten memnun olmuşlardı. O günden itibaren son nefesini verdiği güne kadar onu Esad'ın aziz bir hatırası olarak değerlendirmiş, ömrü boyunca onun üzerinde uyumuştu. Eba Eyüp ve hanımı evlerinin şerefli misafirlerine yemek hazırlıyor, sofrasına koyuyor, artan kısmı da bereket dileğiyle kendileri yorlardı. Ama bu arada diğer müminler, büyük misafiri sadece Eba Eyüp ailesine bırakma düşüncesinde değildiler. Hazırladıkları yemekler Eba Eyyub'ün evine geliyor, tertemiz düşüncelerle Allah'ın hoşnutluğunu kazanma dilekleriyle serveri Enbiya Efenimizin önüne konuluyordu. İlk yemeği getiren henüz, 10-11 yaşlarında bir çocuktu. Ey Allah'ın Resulü, bu yemeği annem gönderdi, diyerek masum gözlerini Efendimizin gözlerine çevirmiş ve ayakta beklemişti. Adı nedir senin? Zeyd bin Sabit. Yarının büyüğü Zeyd. Allah'ın kitabını ilk defa resmen yazarak, İslam ümmetine ebedi bir hatıra olmak üzere teslim edecek olan Zeyd. Resulullah'ın ashabı arasında Hazreti Ebu ve Hazreti Ömer'in ilk defa Kur'an-ı Kerim'i yazma ve bir araya getirme vazifesi vermeye layık görecekleri Zeyd. Son nefesine kadar bu saadet tacını hiç leke sürmeden yaşayacak ve yarın Rabül Alemin'in huzuruna yazılan ilk Kur'an'la varacak olan şerefli insan. Ekmek doğranmış, üzerine tereyağı ve süt dökülüp karıştırılmıştı. Oradan gönlüne dolan, bitip tükenmez bir sevgiyle ayrılan Zeyt ve annesi adına, Resulullah Efendimiz'den gelen rahmet ve bereket dilekleri yüce divana ulaştırıldı. Güle güle Zeyt. Yüzyıllar ötesinden sana gönlün dolusu selamlar, hürmetler. Peygamberler İmam Efendimiz, Besmele çekerek henüz yemeğe başlamış bulunuyorlardı ki, Saat bin Ubade tirit ve söğüş getirmiş, takdim etmişti. Resulullah Efendimiz Eba Eyyub'un evinde kaldığı müddetçe her gece sırayla yemek taşınmış. Alemlere rahmet olan yüce peygambere hizmet ederek Mevla'dan rahmetler, bereketler niyaz edilmişti. İlk günlerdeydi. Bir akşam Eba Eyyub evde hazırlanan Bol sarımsaklı bir yemeği Resulullah Efendimiz'e takdim etti. Bir müddet sonra yemek kabını almak üzere geldiğinde ürperdi. Hiç el sürülmemiş, olduğu gibi bırakılmıştı. İçinde sarımsak var. Eba Eyyub Efendimiz'in maksadını tam olarak anlayamadı. Haram mıdır ey Allah'ın peygamberi? Hayır. Ama ben yiyemiyorum. Çünkü ben... ''Senin görmediğin, konuşmadığın cibril ile Emin'le baş başa kalıyor. Fısıldaşıyorum.'' Bundan sonra Efendimizin sofrasına soğanlı, sarımsaklı yiyecekler gönderilmedi. Aydınlığa Doğru programımızın 66. bölümünü dinlediniz.